voor alle umuri Vandaag hebben we de eerste les over bid'atin verschillende soorten imam. We hebben het over de verschillende soorten imam. We hebben het over de verschillende soorten imam. We hebben het over de konu.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 E, yakini imanı elde etmenin yollarının ne olduğunu ve önemine değinmiştik. bununla ilgili ayetleri özellikle ve bil aakhiratihum yuqinun onlar ahirete de yakinen inanırlar demiştik. Ve bu meyanda dersimize e, dersimize kaldığımız yerden inşallah bugün devam edeceğiz.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 Mukelefe ilk wajib olan şey. het Eşarilere göre mükellef için wajib vacip olan şey marifetullah'tır. Yani Allah'ı het Eşarilere göre ilk mükellefe, mükellefe vacip olan şey het Ebu İshak en göre insanı Allah'ı bilmeye het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 Bir halık vardır. Aynı eşarilerin dediği gibi diyorlar ki marifetullah'tır. Ancak doğrusu kişinin zaten yaratılma yaratılışı, fıtratı e, imanla yani Allah azze ve celle'ye e, inanma ölçüsünde, inanma saflığında yaratıldığı için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela yedi yaşına gelen bir çocuğa namazın öğretilmesi ve kıldır, e, kılmasını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 Kişiyi mükellef bıraktığı hususlardır. Dolayısıyla kişinin ilk mükellef olduğu şey La ilaha illallah'tır. Taklid kelime olarak Kur'an'da geçmez. Kelime olarak Kur'an'da taklid geçmez. Bu kelimenin türevlerinden ikisi geçiyor. Birisi kel kelait, diğeri mekalittir. Kelait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 İnancını ilimle bilmesi gerekir. Çünkü Yusuf Suresi 108. ayette de kul hazihi sabil ila Allah ala basiretin ana ve men ittabani. Deki işte bu benim yolumdur. Ap Açık bir şekilde bir basiret üzere ben bu yola davet ederim. Ve dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men kale la ilaha illallah ilma dakhala'l Kim la ilaha illallah bilerek derse bu cennete girer.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 Allah Subhanahu wa Taala buyur maktadr. Mesela buna benzer ayetler çoktur. Afra ayetum ma eldi teşrabun içmekta oldunuz suyu görmez misiniz? Aen anzeltumu min nahnu'l muzilun? Onu gökten siz mi indiriyorsunuz? Yoksa indiren bizler miyiz? buyuruyor Rabbimiz Subhanahu wa Taala ve buna benzer birçok ayette. Yine Allah subhanahu wa taala teobsures 30. Bij de eerste ahbarahum 'Ittakhdu ahabaruhum wa ruhbanhum arbab min duni Allahi walmasih ibnu Maryam.' Ons Allah heeft raqib, bilginlerini ve Maryam oğlu Mesih'i rabler edindiler. Buyuruyor. Ayetin devamında, halbiki onlar ancak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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Adi İbni Hatem'e e, haber verdiği gibi biliyorsunuz. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okurken Adi İbni Hatem radıyallahu anh o dönemler Hristiyandı. Boynunda bir hac olduğu halde oradan geçiyordu ve bu ayeti işitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e döndü dedi ki Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz dedi onları Rab edinmedik. Yani biz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 Bunun en güzel örneği Ebu Talip'tir. Ebu Talip hasta iken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki Ey amca Allah'tan başka ilah yoktur de. Yani Kullâ ilâhe illallah Bu kelimeyi söyle ki Yarın Rabbimin huzurunda senin lehine şahitlik edeyim dedi. Bunun üzerine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 Ebu Talib'e yaptığı davette hemen orada Ebu Leheb'le Ebu Umeyye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet etmesini engellemek için ona dediler ki sen dediler baban Abdulmuttalib'in dininden dininden mi döneceksin? Onlar bunu söylerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sürekli kelime-i tevhid'i Ebu Talib'e hatırlatıyordu. Nihayet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 Als je de kerk hebt, is Allah Rasulai ve Wassalem. Yahudi Allah is de kerk die hastalun, en je hebt de kerk alanda, je hebt, en je hebt de kerk die je bu en je hebt de kerk die je hebt, en je hebt de ashab gördüler ki ehli kitabın böyle bir ağacı vardı. Onlar silahlarını bu ağaca asıyorlardı. Dediler ki ey Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam biz de onlar gibi bir ağaç edinelim mi? Aisset vesselam'in rengi kızardı. Bu bu söz karşısında üzüldü, kızdı ve dedi ki siz dedi sizden öncekileri karış karış arşın arşın takip edeceksiniz. Dediler ki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 Eder. Az önce dediğimiz Ümeyye, Ebu Ümeyye'yle efendim Ebu Leheb vazifesini şeytan zaten yapmaktadır. Sen falanı mı terk edeceksin veya atalarının dinini mi terk edeceksin diyerek taklide e, taklide e, taklitte kalmasını ister o kişinin. Kur'an dilinde ulema ve onlara uymanın anlamı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 Gerçekten e, internette zannediyorum sorun var. Var değil mi? Tamam inşallah biz devam edelim. <gülüyor> Enbiyanın varisleri olan alimler ve müştehitler de insanları kendilerini taklit etmeye değil Allah ve Resulü aleyhissalatü ve emirlerini düşünmeye